ben zaten Türkiye'de bir, bir radyo programını aramak bir radyoya telefon açmak e, insanlarım hiç ona gelir böyle seviyesiz gelir <gülüyor> <gülüyor> o yüzden zaten özellikle bu gece öyle oldu çift şey birlikte yürüttüm mesela müzik aralarında hep ben telefonlara konuştum yani zannet miyim telefon gelmiyor telefonları iyi konuşuyorum ben iki tarafı idare ediyorum Canlı yayındasınız. Selamünaleyküm İbrahim Bey. Aleykümselam. Kiminle görüşüyoruz? Ben Küçüköy'den Sibel. Anlamadım isminizi ya. Küçüköy'den Sibel. Sibel Hanım. Buyurun. Nasılsınız İbrahim Bey? Hamdolsun siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Ee, gece yürüyüşünün tekrar başladığına çok sevindim. Hmm. Ben sizi 96 senesinde... Ben deli dinliyorum. Hı hı. İşte Sultan Ahmet'te bir imza gününüz olmuştu. O zaman gelmiştim yanımızda küçük kızım vardı, şey var. Aa çok iyi hatırlıyorum. <gülüyor> bir kitap hediye etmiştiniz. Nasıl? Ee, i̇yi şimdi uyuyorum. <gülüyor> ee, selam söyleyeyim bizden. Evet selam. Çok özlemiştik gerçekten. Teşekkür ederiz çok sağ olun. Ee, Görüşlerimizi paylaşıyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olasınız, gecenin bu vaktinde zahmet ettiniz. Ee, Sesimize ses verdiniz, ne diyelim? Şey, gerçekten e, sizi dinliyorken, göğsünün açıldığını hissediyorum. Böyle bir huzur. De i̇nşallah. Allah bana nasip eder inşallah. Hatta gelen telefonlardan birinde bir arkadaş, Yunus Bey kulakları çınlasın, başta işte malum beni kahreden bir kitaptan ve bazı satırlar okudum. Evet, evet. Ya Biz de kahroluyoruz dedi. En azından böyle terapi yerine geçecek. Yani şifa olabilecek. Bize iyi gelebilecek. Evet. Bazı kitaplardan da bahsedin. Sürekli böyle sizi kahreden kitaplardan ve e, mısralardan, cümlelerden alıntı yaparsanız halimiz Arap dedi. Yıllarımız e, diyorlar ki işte biz artık kendimizi hani Müslümanlar Hı -hı. bir vücudunu aldanları gibidir ya. Yani bir tarafı ağrısı. Ee, şimdi diyorlar artık hayat şartları bizi buna itti. Biz artık kendimizi bir birey olarak düşünüyoruz. Hı -hı. Böyle yani sizin gibi <gülüyor> ee, pek aldırmıyorlar yani şimdi insanlar. Tabii ki üzülenler de var. Ama şöyle bir şey söyleyebilirim burada. Yani bu gördüğüm bir şey. Yani Ben böyle yaptım, ben böyle yapıyorum değil. Şimdi oldu. Insanoğlu... Aciz şunu söyleyebilirim Hayatı boyunca yalnız kalmamışsın. Evet. Bedeller ödememişse Yani canı yanmamışsa evet. Direnme gücü az oluyor evet. Mesela diyelim birisi Sizin için diyelim e, Pencere hafif açık Aralık kalmış da oradan esen bir rüzgar Mesela hiç rüzgar nedir Bilmeyen birisi için fırtına demektir evet. Hemen hasta olabiliyor Hemen panik yapabiliyor evet. Hasta olacağız hasta olacağım ki böyle abartılı tavırlar içine girebiliyor. Oysa çoğumuzun bildiği gibi dünya aynı dünya. insanlar aynı insanlar. Yani halk dediğin şey Osmanlı döneminde de aynı, Selçuklu'da da aynı, Lüyün'ün zamanında da aynı. Halk dediğin şey halktır yani. Ondan sonra belli tabakalardan bahsediyor. Bunların öncülleri, öncelik verdiği şeyler başka başkadır. Yani bu yeni bir şey değilken yani bugün mesela gayri safi milli hasıl diyorlar bunun adına. Evet. Dün başka bir şey diyorlardı. Dün başka bir şey diyorlar. Derrak değil yani. Hı. İçinciler, beyinler bulanık artık insanlar ne haktır ne batıldır ayırtıyorlar. Medyanın oyunlarına geliyorlar. Hı hı. Ne bileyim. Canım, çok. Ama şimdi şöyle bir şey. Bakın ben mesela ee, karamsarlıkla kötümserlik arasında farka işaret ederler. Bunu Turan Koç söylemiş Dücanı Cündoğlu yazmış idi bir yazısında çok iyi hatırlıyorum. Dinleyenlerden de kimileri hatırlayacaktır belki. Şimdi kötümser olmak başka bir şeydir. Yani kötü giden bir şey görürsünüz ama karamsar olmak başka bir şeydir. Çok kötü olan bir şey ben görüyorum doğru. Ama bir bütünü de görüyorum. Hı. Şuraya geleyim, yani iki maddeyle toparlarsam. Diyelim bugün Orta Doğu'da yapılan onca kötü şey. Hı. Yani dün, bunlar tesadüf mü? 1992'de Şark Eserleri Kütüphanesi'ni yerle bir ettiler. Bu nerede oldu? Avrupa'nın ortasında oldu, Avrupa Birliği'nin ortasında oldu. Hı. Niçin korunmadı? Ben hep merak ederim, bu UNESCO ne işe yarar? çok kötü ama merak ediyorum. UNESCO dedim ki şey, ne işe yarar? Kartpostal bastırmaktan ötede öteye beri birkaç filemalı araba göndermek dışında. Korunmadı ve yerle bir edildi. Vardatta tarihi kütüphane yerle bir edildi. Bakın. Tarih İhsan Fazlıoğlu'nun cümlesi var geçen okudum onu ve çok sevdim. Tarihi vicdandır diyor. Tam tersi de vicdan tarihtir aynı zamanda. Şimdi bir insanın ya da bir toplumun, bir topluluğun tarihini yok ettiğinizde onun vicdanını da yerle bir ediyorsunuz. Artık vicdan diye bir şey bilmiyor. Bizim mesela tarih dediğimiz, tarihimiz demiyorum bakın. Çünkü niye? Osmanlı tarihi dediğiniz aynı zamanda dünya tarihi diyor. Dünya tarihinin çok önemli bir kesimidir. Bizim tarihimiz demek ki yok, yani gerek yok, tarih. Osmanlı tarihi üzerine mesela yoğunlaştığınızda vicdanın sesini hep görürsünüz. İki anlamda da görürsünüz. Bir, vicdanının sesini dinleyen adamların fiillerini yaptıklarını görürsünüz. İki, vicdanını dinlemeyen adamların yaptıklarını da görürsünüz. Çünkü hep vicdan vardır ortada. Tarih yoksa vicdan da yoktur. Bu adamların vicdanı yok. Yani onu yakarken, yıkayan yok ki böyle bir şey. Yani şöyle söyleyeyim. Çocuk sahibi olmayan biri, baba olmayan, anne olmayan biri merhameti bilebilir mi? Sorumluluğu üstüne titremeyi bilebilir mi? Yani bu adamlardan yarına ne kalacak? Neyi gösterecekler? Microsoft'a mı müziğe bunu mu koyacaklar? Bunu yaptılar. Ya da kırışıklık gideren kremleri mi koyacaklar? Bir sanat eserleri yoktur. Ben ısrarla söylerim bunu. Klasik Amerikan müziği diye bir şeyden bahsedemiyoruz. Niye? Klasik Amerikan müziği. Ya da Amerikan mutfağı bahsedemezsiniz. Yok çünkü. Bunlar yaşam kültürüdür. Bunlar medeniyettir. Yani felsefileşmiş kültürdür bunlar. Folklor değildir. Daha üst bir noktadır. He, şunu söyleyeceğim. Bana sorarsanız bir insan Toprağa Müslüman olarak düşüyorsa, bunun tabi bir sürü anlamı var, Müslüman olarak düşüyorsa kurtulmuştur zaten. O kurtulmuştur, geriye kalanlar kurtulmak zorundadır. Sizler ve bizler. Böyle işte. Teşekkür ediyorum. Sağ olasınız, kızını da çok selam edin, gözlerinden öpüyorum. Selam. Görüşmek üzere, hayırlı geceler. Birden böyle celallendim, açıldım. Ah dünya. Hayırlı geceler. Hayırlı geceler. Buyurun, sizi dinliyorum. Nasılsın dostum? Teşekkür ederiz, Cihat Bey'le görüşüyoruz. Her şey bir beladır. Eyvallah. Her şey bir ateşten imtihandır. Her şey bir ateşten imtihandır. Sevgilin... İsin. Ne diyorsun? İsin niye ateşten insan. Çünkü adaletle sorumlusun. Sevgi bile bazen belli olur. Hep öyle. He. Hep öyle. Gayet. O yüzden ben ısrarla bunu söylerim. Lütfen şu haber bakış açısına kurtulun. Tarihe, olaylara, insanlara. İlk baktığınız hep şu. Hep ters giden şeyleri görüyorsunuz. İsinle birlikte görmüyorsunuz. Bu lafların bana. Herkese. Sizim sana söylüyorum gelinlerim, Türkiye'nin her tarafındaki gelinlerim siz duyun. Paşalı, yıllarca okul sıralarında ne okuttular, biliyor diyorum. Ne okuttular siz? Sanat tarihi. Ne güzel. Ama kültür tarihi okuyamadık. Ya bir kere tarih. Yani, <gülüyor> bak kültür tarihi okuyamadık. Kültür yoktu. Sanat tarihi. Niye onları gerçek bir var ne yapacağım? Ha mesela şöyle bir şey. Şu an işte adı üzerinde sanat tarihi dediğiniz şey bir tasleftir. Yani adam neye göre tasleftir ediyor Sen de. kronolojik şey yoktu içinde. Hatta onu göremiyor Hala da yok. Ee, bunun değerleri nasıl kaybolacak? Hı -hı. Eğer siz yani dalı, dalı, dalı kesmiyorsun. Ağacı buduyorsun. Hı -hı. Ağacı kökünden kesiyorsanız O ağaçtan ne meclisi bekleyeceksin dostum? Yani işte bizim burada tesellimiz ne ya da bize güç veren ne? Çok ağacın olması. Eh inşallah. Bakın Bağdat'ta tarih kütüphanesinin yanması, yağmalanması, bir suikasta kurban gitmesi. Bir suikasta kurban gitmiştir. Onun ikiz kardeşi İstanbul'daki Süleymaniye kütüphanesidir. Evet. Şimdi siz Bağdat yandı, kütüphane yandı gittik. Yani, Bu değil ki mesele. Yani. Vurguyu Süleymaniye yapacaksın. Ne yapabiliyorsan, yapabiliyorsan mesele tamamdır. Ben o yağmaların da çoğunu Irakların yaptığını sanmıyorum. Yok, hayır, ben de inanmam ona. Ben, bu bir fetih, bu bir jurnalcılıktır, bu, bir bu <gülüyor> bilmiyorum. Bunun bir milleti çok... en kolay sömürgele tarihsiz <gülüyor> yapmaktır. Evet, evet. He? Yani isterse bu, falanca kabile olsun. Yani onurlu bir insan kendi kültürünü, yani yok ediyorsa kendini yok ediyor. <gülüyor> Bun muyum kanım? Ben de teşekkür ederim. Cümlemizin, cümlemizin. İyi geceler abi. Allah rahmet eylesin. Cümlemiz in, cümlemiz in. İyi geceler. Biz cahil iyi kavga ederiz. <gülüyor> <gülüyor> Sağ olsun. Nazım burada çeker. Ormandaki babu, ormandaki can, ne insanmış bu babu. Diller anlatır durur, diller anlatır Yok <Sessizlik> ki diller de Diller anlatır can. O dancın Hallelujah. İbrahim Paşalı. ince bir sızıya kavuşur yüreği. Geçmiş acıyıp giden ağır yeniden eğilince düşlerine doğru. Kalsın o deniz kızı belle şafa kadarı. Saat 23'te ben konuşmaya başladım ve konuşabildiğim kadar, yani burada bulunmak istediğim kadar bulunuyorum böyle bir özgürlüğüm var ve bugüne kadar ortalamam 5 saat, 5 saat canlı yayında bulunmak gibi. Bunun bir kısmında yoğun olarak konuştum, konuşuyorum, bir kısmında yoğun olarak şarkılar dinliyiyorum. Tabi bu. Bütün bunlar olurken bir insan sirkülasyonu söz konusu. Hayırlı geceler. Hayırlı geceler, selamün aleyküm. selam. Öncelikle medeni cesaretinden dolayı kendimi tebrik ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Biz de tebrik ediyoruz. Kiminle görüşüyoruz? Bahattin Konya'dan. Konya'dan Bahattin. 3'ü 20 geçiyor abi. Şu anda e, dinleyen pek hastalık kalmıştır değil mi inşallah? Yani yarın kimsesini işaret etmeyecek. Aaaa Demezler sanıyorum İnşallah <gülüyor> ee, Bir de ben ufak şeylerden mesaj e, Almaya acil edinmişim Yani iyi mi kötü bilmiyorum Az önce aradım Yerinin odası meşgul dediler Acaba bu bir işaret bana aramadan mı? Arama tabi Ama aradım yine de <gülüyor> Şunu söyleyeceğim hı. Şimdi e, Milletin değildi Devletin hakim unsuru olduğu bir ülkede Hı hı liberalizmin mümkün olmadığını düşünüyorum ben kendi adıma Hı -hı. liberalizm deyince Hı -hı. muhafazakarlıkla birlikte kullanılması gerektiğini de düşünüyorum çünkü modernizmin başlangıcından itibaren liberalizm ve muhafazakarlık e, varlıklarını yani mevcudiyetlerini varoluşlarını birbirleriyle anlamlandırmışlar mı? kesinlikle Hı -hı. yani bunu katıldığınız için söylediniz yoksa yok yani böyle bir, böyle bir vaka var yani öyle birden göründü gözüme Peşesini araladı bir göründü yani. Bu alan da muhafaza kaldı. E, sizin tekniğinize gidiyor Ya bu çok hoşuma gidiyor benim. Hı. Bu fonet, e, fonetik diyeceğim, etimologik. Yani e, korumaktan geliyor muhafaza Bu adet tip ne odishim Bu hoşuma gittiğini söylemiştim ama geçen e, son yazınızda sanıyorum din. Medine ve Medeniyet. Hı hı. Aynı kökten geliyor demiştiniz. Hı hı. Ben bunu bir e, derste, bir test olarak sundum. Bana, bana güvendim, güvendim, iddia ettim, boynu üstüne aldın mı? Aynen öyle oldu. <gülüyor> Neymiş? Değilmiş. Medeniyet de Medine eyvallah ama dinle bu olayın uzakta yakın alakası yokmuş. Ne diyor hocam? E, hoca... Aslında oca da çok, tam bilmiyordu bu konuyu ama e ben Şöyle e, Arapçasına güvendiğim bir ağabeyime e, sordum. E, maalesef dedi Bahattin alakası yok dedi. E, din biraz daha farklı dedi ama dedi, ben de sözlere tekrar bakayım bu konu hakkında daha geniş bilgi vereyim sana dedi. Tekrar Hı -hı. görüşemedik ama Medine ve medeniyetin aynı kökten geldiğine o da kabul etti ama dinin bununla alakası olmadığını söyledim. Hı hı. Şimdi neyse, şöyle, Efendim? ben orada şu parantez şimdi hafızam beni yanıltmıyorsa, yani Medine ile medeniyetin kökteş olduğu yaygın bir şey, bu evet. ya yaygın biliniyor. Evet. Şimdi hafızama nereden gelmiş, onu hatırlamaya çalışıyorum ama, şimdi din de aynı ıı, yapının eseri oldu, aynı kökten geldi, bunların kökteş kelimesi neyse şimdi hatırlamıyorum. Bunun ise pek yaygın bilinmediği ve genel diyelim işte sözlüklerde, lügatlarda ve kaynaklarda bunların ayrı zannedildiği gibi bir hafızamda bir şey var. Evet. Ama net değil. Net ben de değil. bu vesileyle bunu bir e, sorma soruşturma, bulma buluşturma, <gülüyor> <gülüyor> neyle araştırma diyeceğim ama evet, Ben bunu öğreneyim ve size arayayım o zaman tekrar. Tamam. Ben de, değil, ben de, bile ben bile de tekrar sorayım. Ben de bir sorarım abi. Evet. Ee, bu anlamda şey diyor, muhafaza eğer muhafaza hafıza yani koruma. Hı, hı, hı muhafaza. Eğer, hı. Türkiye'deki muhafaza ya da muhafazakarlık neri neyi koruyor? Hı hı. Türlü bir soru geliyor isterse. Her insan muhafaza Bu anlamda mesela İbrahim Paşa'nın şeyi manya kitpandesi muhafaza Hı hı ya da Müslüm Gürses'e modern hissediniz mesela. Ya modern bir üründür dedin Kesinlikle. Müslüman Gürses de arabası muhafazakar o zaman. Yani aynı şekilde kelime anlamından gidersem doğru tabii. Evet. Ee, bir de şey var mesela. Hep bunların hepsi anarşist. İşte alın bunu götürün diyen vali liberal oluyor bu anlamda. Çünkü başat, başat unsurun e, temsilcisi o vali. Ha -ha. Milletin değil, devletin. Ama karşıdaki anarşist Maalesef liberal olamıyor. İstese de olamıyor. Hı -hı. Ama evet doğru sayın valim diyen de bir liberal. <gülüyor> Öyle değil mi? Sana anladığım kadarıyla o cıngılımızı çok seviyorsun. O seviyorum ya. Ondan önceki de ben çözemedim gerçi. Bir güzel dövdük, temiz dövdük. Bu arada arkadaşlar... Ben... ben bekledim. Dedim bir açıklama yapar mı acaba İvran Ağaç'ı? Şey, bunlar vatansever genç arkadaşlarımız. Evet. Nereye girmişler abi? Bunlar yanlış hatırlamıyorsam. Bu birkaç yıllık bir olay. Bunlar e, İnsan Hakları Derneği, buna benzer bir dernek, yani işte yeni tabirle NGO denilen sivil toplum örgütlerinden birine dalmışlar içeriye. Evet. Şimdi daha önce de gitnotu düştüm ben, hala da düzelttiremedik onu. Arada gazeteci diyor ki, içeride bayan var mıydı diyor. Evet. Hayır diyor, yoktu, iki tane kız vardı diyor. <gülüyor> <gülüyor> yani bizim çocuklar işte ya. evet bizim çocuklar yani atsan atılmaz atsan satılmaz mesela muhafazakar dedim mesela benim şöyle de bir muhafazakarlığım gelişti zaman içerisinde mahallenin delisine de velisine de sahip çıkmak gibi eyvallah doğru Böyle bir şey bir de bir şey daha bu Ümmü Gülsüm ve Beyrut ben bunun tam da ile alakalı olduğunu düşünüyordum ama aklımda kalmadı o ifade tarzı geçen gün internette karşıma çıktı ve e, Feyruz'un o ilk işgal döneminde şarkısıyla artık eee Galea'na alemana getirdiği söylenir. Sümügüs mü deyince acaba dedim ikisi çok karıştırılıyor. Yok, karıştırarak söylemedim. Şimdi dedim o ki kesin... Feyruz'a atfedilen bir söz vardır. Hatta internette iyi dolaşırsam mesela en son yanlış hatırlamıyorsam 98'de falan Vegas'ta verdiği bir konserin afişleri de var. Evet. Asistlerinde mesela İngilizce yazıyor. Nasıl da hatırlayamam ki. Ama Türkçesini sana söyleyeyim. Çünkü İngilizce kadar zaten iyi değil. Türkçesi şu. O şarkı söylemeye başladığında Orta Doğu'ya barış gelir. Niye? Çünkü o şarkı söylemeye başladığında savaşçılar silahlarını bırakır ve onu dinlemeye başlarlar. Esprisi bu yani. Benim e, az önce Ümmü Gülsüm'ün şarkısıyla ilgili söylediğimde şu bir kitapta onu gördüm yani 1980'lerde Beyrut'un savaş günlüğü denilebilecek bir kitapta. Mesela Beyrut'ta, Lübnan'da hangi radyolar var, ne tür yayınlar yapıyorlar, nasıl yayınlar yapıyorlar, hangi şarkılar çalıyor, en çok hangi şarkıları dinliyorlar, seviyorlar. Ee, orada işte Ümmü Üstün'in bir şarkısı var tabi şarkısı adı tam geçmiyor. Ee, Kalleşlerin gerçek yüzü ortaya çıktı mealinde bir şey. Tamam. Karıştırmadım yani. Tamam. Özellikle... Orada ifade biraz daha farklı. Yani edin. tamam, hadi belki dinleme denebile, de, oradan bir yedik buldun gibi ama orada. Yok yani. <gülüyor> <gülüyor> Estağfurullah. Estağfurullah. bu anlamda ben şey diyeyim o zaman. Hı. Tekrar birazını döneyim. Hı. Hı. Türkiye'deki liberalizmin e, mümkünlüğü üzerine Hı. topu zaten atayım ve aradan çekileyim. Lütfen. Allah ama bak ben şöyle söylüyorum. Tamam. Evet. Şimdi ben mesela bu kavramlarla düşünebilme yeteneğim olduğunu düşünmüyorum. Ama söyleyecek bir şeyden utanıyorum. Şimdi şöyle söyleyeyim Mesela, mesela bak bir not geçen ben bunu gördüm. Bir ee, Osmanlı döneminde. Şimdi demez Osmanlı dediğin nedir? Devleti ebettir. değil mi? Evet. Yani nizam alem kavramını düşün. Alem'e bir nizam verme fikri var. Şimdi mesela bunu totaliterizm diye mi adlandıracaksın? Zahiren yani görüntü itibariyle böyle. Ama peki tarihte. İşte totaliter olmak, totaliter, totalitarist vesaire dediğin şeyle örtüşüyor mu? Hayır, ayrı. Şey örtüşmüyor. Yani çok mu dağılmış olur? yani fetih ve işgal? Tabii mesela, şu anda Bağdat işgal mı fetih <gülüyor> Çok net değil mi ortada? Doğru. Hiçbir şeyi muhafaza etmiyor adamlar. Hiçbir şeyi muhafaza etmiyor. Yani Moğol ordusundan hiçbir farkı yok. Yok. Yani bu kadar aşikar bir şey. Bunu yine sizin yazınızda mı okumuştum bilmiyorum ama mesela İstanbul ve İstanbul'dan sonraki yerlerde Osmanlı'nın buram buram kopmasının sebebi, ya yani bu tarafa çok fazla bakmamasının sebebi Konya'ya ve ahalisine, Doğu'ya dönmemesinin neden aha, nedeni. <gülüyor> e, bu hareketlerin işgali de fethi olduğunu ispatlıyor belki bir anlamda. Yani, yere dönme ihtiyacı hissetmiyor ki. Yani <gülüyor> şey değil. Tarihte vardı öyle mesela. Türk-İran ilişkilerinde değil mi? Osmanlı-İran. Alıyorsun, geri dönüyorsun alıyor. Geri dönüyorsun alıyor. Evet. Şimdi mesela Amerikan ordusu kendisini Osmanlı ordusu zannediyordu. Bizanslı tarihçiden oku bunu. Yani böyle malum tarih konuşmak tehlikelidir. Millet hemen şövenist falan zannedebilir. Ee, şövenist olmak da kolaydır. Tarihe kaçmak alışkanlığı da yaygındır. Bir insanın maalesef yaşaması. Daha doğrusu çocukluğuna dönmek duygusuyla akraba bir duygudur bu. Ondan sonra tarihe dönmek, tarihteki güzel şeylerden bahsetmek. Mesela bir Bizanslı tarihçiden okumun. Doğan Kitap. Konstantinopolis düştü. Sir bilmem ne. İngiliz tarihçi ve haçlı olduğunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Değil satır aralarında, satırlarında bile nefreti var. İkinci Mehmet'e. Yani Fatih Sultan Mehmet'e. Ama adam şöyle çok net söylüyor. Osmanlı ordusu Sırbistan'a girdiğinde ...sırp halkı çiçeklerle karşıladı onu diyor. Şimdi bunlar mesela çiçekler karşılanmak istiyorlardı hatırlarsın. Hı hı, istiyorlar. Ama böyle bir şey olmadı. Öyle Daha doğrusu istihbarat yanlışmış, ya. Araplar keleşe çiçekler diyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> i̇stihbarat var orada. Evet. Şimdi ben mesela niye böyle Ben yani muhafazakarlık, liberal... Liberalizm. Şimdi bir kelime anlamları var. Mesela kelime anlamları bir sürü oynayabiliriz. Teorik evet, evet. Yani ben, ben muhafazakar biriyim. Nedir? İnsanın özgürlüğünü muhafaza etmekten yanayım falan filan. Oyna da oyna. Sonu yok ki bunun. Sonu yok. Doğru. E şimdi bir de şöyle bir şey var. Bana mesela çok sıcak gelmiyor. Bir dipnottan söyleyecektim. Geçen okudum bunu. Şunu tavsiye edeyim. Bu son bir hafta içerisinde iki tane çok sıkı, çok iyi söyleşi yayınlandı. Onlardan haberdar edeyim. Bir tanesi Marmara Efendi müzelerin hatırlayabileceği İhsan Fazlaoğlu'nun tarih üstüne bir söyleşisi. Face dergisinin 16 sayfa. Bakın 16 sayfa bir söyleşi tarih üstüne. Çok bence yani böyle kesilip muhafaza edilmesi gereken, Benim tavsiye etmek, reklam etmek gibi bir huyum yoktur. Bilenler bilir. Ama kesinlikle muhafaza edilmesi gereken bir şey. Bir de bu hafta gerçek hayatta İsmet Özel'in evet. uzun bir söyleşisi var. Evet, evet. Meramını derli topla anlatıyor. anlatıyor evet. Yani bütün e, Cuma mektuplarından ziyade bu söyleşi okulda ben söyledim. Hı hı. Yani bir çekirdek. Çok... Çekirdek doğru. Hı hı. Şimdi böyle bir şey. Evet. fazla Fazlola'nın söyleşisine düştüğü bir not var. Diyor ki, Osmanlı Devleti'nde yapılan bütün isyanlar devlete değil, burası çok önemli bir noktadır. Onları canlarından bezdiren, vali, paşa, bilmem neyse ona karşı yapılmıştı. Burası çok önemli bir noktadır. Şimdi burada şu kolayla kaçabilirsin. Ya halk işte, fıhır, yani amiyane tabirle. Ama bu kolaycı bir yaklaşımdır.